çalgı haram mı demiş herhalde burada müziği kastediyor. Müzik haram mıdır hocam? Ya şimdi tabii geliş gel, haram mı helal mı şeyine girmeden önce yani çalgı var haramdır, çalgı var haram değildir. Neyi çalarsanız haram değildir mesela değil mi? Kaval çalarsanız haram değildir. Gitar çalarsak? Yani gitarda ne çaldığınıza bağlı. Yani bir ilahi çalarsanız haram değildir. Yani çaldığınız şey yani bu saz olabilir, kanlı olabilir, neyi olabilir? Başka bir şey olur. Söylediğimiz şey dinimübini İslam'a aykırı değilse, yani diyelim ki şarkı sözleri, ilahi sözleri, e, efendim Türkçü sözleri, ahlaka aykırı değilse, inancımıza aykırı değilse, efendim bizi ibadetten alıkoymuyorsa, koymuyorsa, insanları günaha teşvik etmiyorsa, bunlar haram değildir. Günaha teşvik ediyorsa haramdır. İbadetlerden alıkoyuyorsa haramdır. Efendim içerisinde işte Kur'an ahlakına aykırı sözler varsa, Şehri duyguları uyandırıyorsa, Tabii duyguları cinselliği tahrik ediyorsa, insanlar harama sürtüyorsa, Haram olan bir şeye vasıt olan şeyler de haramdır.